İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Giro Yoskay. Ben Uşi Obermayer. Bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere sadece iyi müzik çalmak üzere karşınızdayız. Bugün Müzik 2'ye ayrılırın 62 numaralı programını dinliyorsunuz. Ve konu olarak da bir 2011 bilançosu çıkarmanın uygun olacağını düşündük. Nefis çok iyi düşünmüşsünüz. 2011'de müzik adına neler oldu? Neler Olmadı Neler Olsaydı Daha Mutlu Olurduk Keşke Şunlar Olmasaydı Dediğimiz Bir Sürü Şey Var e, Onları Döküp Saçacağız Tabi Açık Radyo'nun Bize Bu Konu için e, Bu Özel Programı 6.5 Saat Ayırmış Olması Da Çok Dikkat Eder Çok Teşekkür Ediyoruz Kendilerine Evet Özellikle Mahir güzel Şimdi e, Çok Hızlı Bir Şekilde Bir Şarkıyla Başlayalım Çünkü Şarkıyla ilgili Söyleyeceğim Çok Fazla Şey Var Hızlı bir şekilde derken e, eskiden e, 33'lük plakları 45'te çalardık. O şekil mi? Hızlılık mı? Parçayı yani şey normal hızında çalmıyor mu? Onu yapacak teknolojimiz varsa aslında onu da deneyebiliriz. Ama şarkının sözleri hiç anlaşılamaz bir hale gelir. Nitekim şu anda bile e, o kadar hızlı ki sözleri normal haliyle söylemesi bile çok zor. Peki. Şimdi hatırlar mısın? Hatırlıyorum evet. Ne acayipti değil mi abi? 2-3 program önce Queen çaldın sen. Sen getirmiştin şarkıyı. Demiştin ki Queen çalacaksak getirilecek şarkı budur. Ben de sana ne demiştim çalmıştım? ki hiç almıştım Mustafa. Ha evet. Ben tamam. de demiştim ki hayır efendim Queen çal getireceksen e, seçilecek çok daha iyi bir şarkı var. Getireceğim ve utanacaksın demiştim. Gün bugün. Peki bakalım çalalım o zaman bakalım. Daha daha da, değil. Utanıp öyle, öyle hemen kurtulamazsın. Ben ee, şimdiden utanayım de. Sonradan tamam. şey olmasın. Sen orada köşende utan o zaman. Ee, bir utağıma geldi. Bugün Programımızda uzun zamandır yer vermediğimiz kadar çok köşeye yer vereceğiz. Evet. Bunlardan birincisi madem bir 2011 bilançosu yapıyoruz. 2011'in en iyi şarkısı köşesi olsun. Evet. Bu sene duyduğumuz en iyi şey neydi diye düşündüm, taşındım ee, ve de bu sene olmamış bir şey seçtim. E, doğrusu da bu. Tabii ki. Zaten... Müzik ikiye ayrılır manifestosu böyle bir şey gerektiriyor. Gerektir <gülüyor> böyle bir şey gerektiriyor. Şimdi Queen'in e, Sheer Heart Attack isimli üçüncü albümünde yer alan bir parça var, Stone Cold Crazy diye. E, 90'ların başı e, davul çalan heavy metal dinleyen bir ergenim ben. E, Metallica bu siyah albümün arkasından bir canlı albüm çıkartıyor, Live Shit, by Jimi ee, orada da bir iki tane cover var konser sonlarında genelde çaldıkları Stone Cold Crazy çalıyorlar ve ben o e, Lars Ulrich hayranı ergen halimle Bu ne biçim parça diyorsun Ölüyorum şarkı için muhteşem bir şey ama Metallica'nın hiçbir albümünde yok Nasıl olur aman tanrım Queen şarkısı olduğunu öğreniyorum ee, Daha sonra Queen versiyonunu hemen arıyorum buluyorum bayılıyorum e, ve tabii ki bugün ikisini de çalmayacağız. Evet. E, 1992'nin 20 Nisan'ında e, Wembley Stadyumunda e, bir konser veriliyor. Freddie Mercury, anma konseri. E, Freddie Mercury, anma konseri. E, hem AIDS için bir bilinçlendirme kampanyası hem de Freddie Mercury'i anması. Sahnede Queen elemanları var. E, i̇kinci gitarda Tony Iommi var Black Sabbath'tan. Ee, ve vokalde elinde gitarı olmadan James Hetfield var. Nefis, nefis. Ee, bunun videosunu mutlaka görmek lazım. James Hatfield'ın gitarı olmadan <gülüyor> <gülüyor> mikrofon tutmayı bile bilmediğini Aslında fark Aslında bugün e, seyircilerimiz, şey e, dinleyicilerimiz için e, öyle bir şey yaptık. E, o videonun e, sesini evet, yayınlayacağız şimdi. Evet, şimdi o videoyu çalacağız. Evet. Bakalım James Hetfield mikrofonu Arda ben anlatayım mı şimdi Hetfield şuraya doğru koşuyor işte Brian Maysola atıyor falan diye. Sen onları anlat ben Feryal'e işaret ediyorum senin mikrofonunu kapatması için. Ee, Queen, Tony Ayami ve James Hetfield'dan beraber dinliyoruz Stone Cold Crazy. Şimdi diyeceksiniz ki 2011 yılında yılın şarkısı olarak neden 1973'te kaydedilmiş bir şarkının 1992'deki canlı kaydını dinletiyorsun? Çünkü 2011'de MP3 var ve herkesin az önce tanık olduğu gibi MP3 denen şeye güvenilemez. Evet. O yüzden mp önceki şarkıları sadece yılın şarkısı olarak seçebiliyoruz. Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. Size e, Stone Cold Crazy çalmaya çalıştık. Sonra bilgisayarımız <gülüyor> birdenbire Reckless Life dinlemeniz gerektiğine karar verdi. Belli ki bilgisayar 2011'in şarkısı olarak. E, Guns N'Roses seviyor. Acaba diyorum, e, 2012'de e, bu internet dolayısıyla e, bilgisayarlar bir A haline gelip ...kendi e, bilinçlerini kazanacaklar... ...ve bu olayda bunun habercisi mi? Skynet. Neden olmasın? Olabilir. Olabilir. O zaman kısacık... ...bu Reckless Life'dan bahsedeyim. Programın ilerleyen dakikalarında... ...bahsetmeyi beklediğim bir şeydim. Büyük bir Guns N Roses hayranı olduğumu... ...her fırsatta zaten dile getiriyorum. Ee, bu akşam çalacağımız... E, ...müzisyenlerden <gülüyor> bir tanesinin de... ...Guns N Roses hayranı olduğunu biliyorum. Kendisine de... ...ufak bir sürpriz olsun istemiştim. Açıkçası. Eee... Guns N önce iki tane grup vardı, Hollywood Rose ve L.A. Guns diye. Bundan birkaç yıl önce bir albüm çıktı The Roots of Guns N Roses diye. İlk albüm Appetite for Destruction, hemen arkasından G.N.R. Lies geliyor. Lies'ın A yüzü Guns N Rose aslında bir canlı EP'sinin yeniden basımı. Dört tane şarkı var, bir tanesi Reckless Life. B100'de stüdyoda akustik olarak kaydedilmiş dört tane şarkıdan oluşuyor. Bu Reckless Life daha önce Hollywood Rose zamanında da kaydedilmiş bir demo olarak. Bu The Roots of Guns N' Roses albümünün bütün anlamı o zaten Hollywood Rose ve L.A. Guns zamanından bir takım şarkıların farklı farklı kayıtlarını, farklı farklı mixlerini insanlarla buluşturmuşlar. Bu duyduğumuzda gitarda Tracy Guns'ın ...olduğu eski bir reckless Life yorumuydu. Ee, o daha amatör grup e, havası seyrediliyor ben, ben, ama ben çok, çok, çok, çok iyi çalınmış durumda yani. Şimdi madem e, 2011'in önemli olaylarından bahsedeceğiz... Hı hı. E, ...ben programın başında kendimi niye Uşi Obermayr olarak tanıttım? 2011'in en önemli olayı senin kendini Uşi olarak tanıtman mı? Hayır. E, 1970'lerin başında... E, Almanya'da bir gençlik hareketlenmesi oluyor, her yerde olduğu gibi 68, 69'un gecikmiş e, Almanya versiyonu olarak. E, daha Almanlar sonra Almanlar geç geliyor. arkada. <gülüyor> Bilemez. E, Aslı bilmemiz gerekir çünkü hepimiz Almanca öğrendik gençliğimizde. Evet. Her neyse, e, Ushio Bermayer e, bu gençlik hareketinin kult figürlerinden biri. Almanca kult denir o, o yüzden. E, daha sonra e, bir kısmı. Bader bir kısmı da yeşiller olarak ikiye ayrılacak bu harekette. Ee, Uşi o kadar e, anarşist bir tip ki kendi içinde bulunduğu e, anarşist çevreye de rahatsızlık verme amacında. Ve? işte hikayenin sonu. <gülüyor> bu yüzden Muhtar. de ben kendimi <gülüyor> Uşi Obermeier olarak tanıttım. Madem öyle e, gelelim bir sonraki şarkıya. Gelelim mi? Gelelim. Tamam. Eee Fiona Apple. Senin için gerçekten bir yere bağlayacaksın zannettim. Hiç bir yere bağadı mı gördün mü? Hayır ama işte umut dolu bir insan. Aslında bence konuşmalar bir yere bağlanmak için olmamalı. Ee, Çünkü ben konuşmayı mi? getirir getirir bir yere bağlarsam sizin e, dinleyen herkesin kafasına kendi içimden bir şeyler gönderiyorum demektir. Bir sonuç gönderiyorum demektir. Halbuki ben böyle konuşursam ve herkes kendi istediği sonuca varırsa daha çok iş olmuş gibi geliyor bana. Ben konuşmalarımı bir yere bağlamayı seviyorum. Sabah uyandığımda hala orada olsunlar isterim. Ee, çok güzel. çok güzel. Ee, o zaman Fiona Apple çalalım. Fiona Apple çalalım. Ee, Tidal albümünden 1996'da. Ee, benim çok sevdiğim... Kendisinin 19 yaşında çıkarttığı bir albüm bu. Evet. E, çok çok sevdiğim Sleep to Dream. yani Rüya görmek istiyorsan uyuman lazım. E, öyle de denebilir argo olarak. Yani rüya, rüya görmek için uyumak. Ha rüyaya yatmak. Rüya'ya yatmak. Ha. Peki, çok birden derinleşti de sen öyle deyince. Evet. Haydi buyurun bakalım. Haydi buyurun bakalım. I tell care I say tell me the truth but you don't dare you say love is a hell you cannot bear and I say give me my back and then go there for all I care I got my feet on the ground and I don't go to sleep to dream you got your head in the clouds you're not at all what you seem this mind this body and this voice cannot be stifled I have never been so insulted in all my life. I could swallow the seeds to wash down all this pride. First you run like a fool just to be at my side and now you run like a fool but you just run to hide and I can't abide. I got my feet on the ground and I don't go to sleep as dream. You got your head in the clouds, you're yeah, not at all what you seem. This mind this body and this voice cannot be by your to explain. Don't even show me your face cause it's a crying shame. Just go back to the rock from under which you came. Take the sorrow you gave and all the stakes you claim. De düşünüyorum da e, bu Stone Cold Crazy şarkısının yarım kalmasından tamamen senin sorumluluğunda tuttuğuma karar verdim. Doğru. Hala için için Mustafa'nın daha iyi bir Queen seçimi olduğunu düşünüyorsun. <gülüyor> Gayet ve kötü enerjinde de bilgisayara Kesinlikle, trak atlattı. Bende kötü enerji yoktur. Kem göz. E, bu arada e-mailler e dolup taşıyor. Herkes diyor ki e, Güray ve Tanju nasıl tanıştı? Bu bu e, Hikaye nereden geliyor? Hem aynı grupta çalıyorsunuz, işte hem aynı sanat eserlerine imza atıyorsunuz, hem Ankara'da büyük bir yapıya e, inşa etmişsiniz, hem e, televizyon ve radyo programları yapıyorsunuz, hem de e, kendi adınıza bir tiyatromuz var. Bu nasıl oluyor? E, bu e maillar nereye geliyor? Benim e-mailime geliyor. O zaman programınkine de gelsin. müzikhikareler.gmail.com'a <gülüyor> <gülüyor> program boyunca e, yazdığınız her şeyi buradan Okuyup size cevap vermek gibi bir görev edindik kendimize. Evet, dün 256 <gülüyor> mail gelmiş. Neden, nasıl, kim, kaç kişiyiz diye. Ee, kaç kişiyiz olanı eğlendim tabii. İki. Evet. <gülüyor> Neyse efendim. Ee, madem öyle ben burada Sen buradan... ilaçlarını aldığın gün iki kişiyiz değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Güzel. İki derken ben kendimden bahsediyorum. <gülüyor> evet. Ee, Tanju ile Güray nasıl tanıştı? Nasıl tanıştık? Anlat. Evet dinleyicilerimiz e, bilgilensin. bilenler bilmeyenleri anlatsın. 2012 bu hikaye ile çalkalansın isterim. Şimdi e, sansasyon peşindeyiz. Evet, şimdi gerçekleri açıklamanın zamanı geldi. Olay şöyle gerçekleşiyor. Eee Güray'la ben aynı hastanede aynı gün doğuyoruz. E, ve fakat bir yanlışlık sonucu ailelerimiz karışıyor. Eee 3,5 yaşına kadar e, Güray'ın ailesi beni büyütüyor. Benim ailem Güray'ı büyütüyor. Daha ve, sonra, ve yanlış evlerde. Tabii tabii yani. Ondan sonra hastaneden bir uyarı geliyor. Diyorlar ki yanlış çocuğu aldınız. E, neyse bunun mahkemesi hala sürmekte ama e, e, sonuç olarak biz daha doğumdan tanışmışız. Ve fakat bu olayı biz bilmiyoruz. Hı hı. Daha sonra gel zaman git zaman e, işte beraber çalmaya başlıyoruz falan filan derken. E, Güral çok araştırmacı bir kişilik olduğu için ya bu gruba bir gitarist sağlık kimdir bu insan diye araştırmaya başlıyor. Olayın derinliklerine iniyor e, ve bu gerçekten karşı karşıya kalıyoruz. Fakat benim kafamda e, bir soru işareti var. Madem aynı gün doğduk niye yaşlarımız farklı? E, bu haftanın da ödüllü sorusu bu. İpucu vereyim mi? Küçük bir ipucu. Heisenberg belirsizliği. Evet. Ya. Aysenberg belirsizlik kuramını bilen dinleyicilerimiz bunun cevabını hemen bulacaklar. Evet, prensiplerim vardır diyorsun. Prens ipiyle kuyuya inilmez. <gülüyor> Doğru. Şimdi e, programın ilerleyen dakikalarında geçeceğimiz çok heyecan Abi, verici bir köşenin ipuçlarını veriyor. Çok programın ilerleyen dakikaları geldi artık şu anda. Daha, programın geçen, şu andaki geçen dakikaları oldu. Daha da ilerleyen dakikalarından Anlıyorum. bahsediyorum. E, açık Radyo'nun en şık ve en rüküş insanlarını ilan etmeyi düşünüyorum. Hemen. Burada. Hemen, hemen değil sonra. Biraz şey, tansiyon, heyecan, tansiyon heyecan. yükselsin. Ee, ondan önce bir başka köşeye giriş yapmak isterim. Hangi köşe? Ee, Müneccim köşesi. Şöyle ki 2011'in en iyi şarkısını çalmayı denedik. Bir kısmını çaldık bile denebilir. Ee, şimdi 2012'nin en iyi şarkısını çalacağım. Buyurun bakalım. En iyi şarkı henüz dinlemediğimiz değil mi? Evet. Ben dinledim. İstiyorum ki siz de dinleyin. Buyurun. Şimdi bir yerli gruba yer vereceğiz. Ya, Çok yerinde ye bir... Yerli derken... kızıl derili <gülüyor> değil. Hayır. Ha, tamam, Türk, Türk muhanasında. Tamam bir rahatladım şimdi. <gülüyor> Peki. E, Roka Band diye bir grup var. İstanbul Menşeli. Grubun adı Roka mı, Roka Band mi? Bildiğim kadarıyla Roka Band. Ha, yani Rokaları alıyoruz böyle kıvırıyoruz, kıvırıyoruz Roka Band oluyor. Peki, e, Özge'ye hesap verirsin <gülüyor> bunun için. Anladım. E, bakışlarınızdan her Roka öyle atlamayın demek istediğinizi <gülüyor> de anladım. Buyurun. Peki, e, Roka bandle bizim grubun tanıştığı uzun zaman e, öncesine dayanıyor. Aynı mekanda... E, Bayadır arkalı önlü Ya yani ayrı ayrı günlerde arkalı önlü çalmışlığımız var Çok da sevdiğimiz insanlardan oluşuyor Bir süredir Albüm kaydı Macerası içindelerdi Ve geçenlerde benden solisti Özge Yüksel Elinde CD ile Gayet muzaffer bir şekilde duruyordu Ben dedim ki Ver bakayım o CD'yi bana Bir dinleyeyim ben Dinledim ve de çok beğendim Zaten şarkıların bir kısmını canlı performanslarından e, biliyordum e, Ama kayıtla canlı performans aynı değil e, Orada da aynı derecede Başarılı olduklarını gördüm ve çok mutlu oldum Ve istedim ki e, Bu albüm ne zaman yayınlanır e, Hangi koşullarla yayınlanır Hanginize ne kadar ulaşabilir bilemiyorum İstanbul dışındaki insanların bu albüme Ulaşma şansları ne olur onu da bilmiyorum Biz buradan çalalım Daha yayınlanmadan önce Mümkün olduğunca çok insana yani, ulaşalım Çalalım koy ver gitsin abi Eee Şarkının adı koyver gitsin. İçine mi doğdun? Yoksa falan. listeye mi baktın? Peki. Şimdi Roka'dan dinleyeceğiz. Ee, bakayım. Vermem gereken başka bilgi var mı? Ee, Roka'nın diğer şarkılarını dinlemek. E, hatta çektikleri bir klipçik var. Onu görmek isterseniz de myspace.com rockabandrock Bak grubun bir ismi daha olduğunu öğrendik. Şimdi rockabandrock tek kelime üstü. Kısaca roka. Peki. Koy ver gitsin roka. Ne Roka'dan Koyver Gitsin dinledik. Henüz yayınlanmamış bir albümden 2012'de dinleyebileceğiniz iyi şeylerden bir tanesi olarak kulağınızı da şimdiden yer istedik. Eğer beğendiyseniz Roka'nın kayıtlarındaki kadar en az iyi bir cover grubu olduğunu da belirtelim. Kendilerini cumartesi akşamları Kadıköy'de Woodstock Bar'da dinleme şansınız var. Şimdi dedim ya Roka bir tane de klipçik hazırlamış amatör bir ...klip var e, web evet. sitelerinde diye. E, şimdi albüm yayınlanınca... ...başka bir klip yapmaları da gerekecek. Bu işe daha profesyonel olarak girmeleri gerekecek. Bu konuda çok tecrübeli... ...birisi olarak klip yapımı hakkında... ...bizimle tecrübelerini paylaşmak ister misin? 2011'e veda ettiğimiz şu günlerde. Şimdi e, klip yapımı... ...çok... E, ...çok kapsamlı bir konu. Hatta benim... ...klip yapımı ve tamiri... ...adında 12 ciltlik bir eserim var. Türkiye'de yayınlanmadı... Amerika'da yayınlandı ama Türkçe'ye tercüme edilmeye çalışılıyor. Fakat kullandığım İngilizce <gülüyor> çok yüksek olduğu için tercümede zorluklarla karşılaştık. O yüzden 2012'nin ikinci yarısına inşallah denk gelecek. Neyse ben özet yapayım madem öyle. Victorian Clip Making and Maintenance. Evet şimdi klip yapımı 1300'lerde başlıyor. O zamanlar klipler porselenden yapılıyor. Fakat çok çabuk kırıldığı için diyorlar ki e, daha sert bir malzeme bulalım. E, ta ki e, ilk e, görüntü kaydediciye e, gelene kadar klipler hep böyle tahtaya işte e, ne bileyim kağıda falan ona onlara yapılıyor. Hmm. Hatta e, daha sonra çekilen ilk klibin e, tarih öncesi zamanlarda e, pre-mezozoik e, e, zamanlarda bir... E, duvarda olduğuna da, Bizim o antik ilan. rölyef zannettiğimiz şeylerin hepsi aslında klip. Tabii. Çünkü adamın hmm. bir tanesi e, mağara adamın bir tanesi eline mızrağı alıyor. Dışarı çıkıyor. Ondan sonra üstü başı kan içinde geri geliyor. E ne yaptın sen? diyorlar. E, o klip. da oraya çiziyor. Böyle bir tane diyor çok kocaman bir dinozor vardı. Ben böyle attım mızrağı falan diye. E, çok fena korkuttum falan gibi anlatıyor orada. Yazıyor. Laminar sonki üç değil. <gülüyor> Yani klip dediğimiz şey nedir? Ee, olanı olduğundan daha iyi göstermek. Hmm. Evet. Ama bu çok ağır oldu. E tabii. Güzel güzel hoşuma gitti. Mesela içinde benim bulunduğum kliplere bir bakalım. <gülüyor> ee, şimdi, şimdi nereye tükürsen bıyık yer. Yani. o yüzden hiçbir şey söylememeyi şimdi, tercih ediyorum. Şunu, şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, bazen e, klip olanı olduğundan daha güzel gösteremiyor. Niye? Çünkü gösterilecek malzeme zaten olabilecek en güzel noktadaysa ondan daha güzeli yoksa o zaman klipte gördüğünüz şey en güzel hali oluyor. Bakınız Charlotte Gensburg'un bütün klipleri. Ben benim içinde benim bulunduğum kliplerden bahsediyorum. Olsun ben Charlotte Gensburg'u çok sevdiğimi bir kere daha dile getirmek istedim. Siz evliydiniz değil mi? Evet. Heh, tamam. Ben bu konuda <gülüyor> gerekli çalışmaları yapayım. <gülüyor> tamam. Ee, madem akvaryumculuktan bahsediyoruz. 2011'in şu son programında. Kliple ilgili söyleyeceklerim bitti mi? Kliple ilgili söyleceklerim bitmedi. Heh. Klip bozulursa ne yapacağız? Heh. Klip bozulursa. Çok sık başımıza gelen bir şey midir? E, Valla Betamax e, kasetlerin bulunduğu zaman zamanlarda klip çok bozulurdu. Ben mesela e, kaydettiğim e, televizyondan kaydettiğim kliplerin bazen Zart diye e, kafaya sarması sonucunda bozulduğunu çok gördüm. O zaman ne yapıyorduk? E, kaseti söküyorduk. E, ...bozulan kısmı makasla kesip... ...sel birbirine yapıştırıp... E, ...klibi tamir etmiş oluyorduk... ...fakat klipte... E, ...zaman açısından... E, ...kısalmalar... E, ...banttan değil daha mi? ...daha çok kısalma olduğunu e, gördüm... E, ...klibin zamanının uzadığını şu ana kadar görmedim ama... ...tabii istatistik yan, yanı anlatıcı bir bilim... ...banttan yayın dedikleri o mu? ...bantlanmış tabii, klipler... Tabii, ...tabii bantlanmış oluyor... E, ee, ama günümüzde bu böyle yapılmıyor. Mesela bir tane DVD aldınız. İçinde klipler var. Ee, DVD bir yerde takılıyor. Bunu nasıl tamir edeceğiz? Bantla değil. Bantla değil. Bantla tamir etmeye çalışırsanız daha kötü sonuçlara yol açarsınız. Ee, o zaman e, para kıyıp o DVD'nin yenisini alıyoruz. Evet. Baya banttan bir muhabbet oldu. Böylelikle alter ego konusunda söylenmesi gereken her şeyi söylemiş bulunuyorum galiba. Evet. Bu da bizi neye getiriyor? Neye getiriyor diyor Ha Ne diyor bakalım. Ne diyor bakalım. Ee, bu espriyi de yapmadan geçemedim. Şimdi, Çarp, çarpılacaksın bu yüzden biliyorsun değil mi? Şimdi efendim e, ben daha e, ortaokula gidiyorum. 1983. Evet bir dual pikabım um var. E, oradan dinliyorum bütün müzikleri. E, Radyoda bir tane bir şeyi e, yarısından falan dinleyerek e, mest oldum. E, bunun Ronnie James Dio olduğunu öğrendim. Tam da o sırada çıkmış olan Holy Diver adlı albümünü gittin, satın aldım. Ve e, bu da e, albümün... Hala duruyor mu plan? Duruyor plan. Güzel. E, dolayısıyla e, oradan en sevdiğim parçayı çalmak istiyorum. Don't Talk to Strangers. Ortaokulda da gayet müsait bir konuymuş. E, Valla bence 2011'in en iyi parçalarından biri. Kesinlikle. O zaman... Müzik İki Yardır'ın 2011 özel bölümüne 1983'te, bak 73 ile başladık 83 devam ediyoruz ne güzel. Kaydedilmiş bir Dio şarkısıya devam ederiz. Don't Talk to Strangers. Dio, don't, yeah, don't Talk to Strangers <gülüyor> dinledik. Evet, e, Ron, Ron James Dio'yu buradan bir kez daha analım. E, ne kadar büyük bir vokalist olduğunu. Gerçi boyu çok büyük değil, bir atmış ama e, sesi büyük. Tamam, kısa insanlarla ilgili bir şey söyleyeceksin diye bekledim bir ama. Yo ama. Yok, hiç. E. Şimdi, e, bugün stüdyoda bir tekleme şeyi var, havası. Nasıl? Konuşurken insanın dili dolanıyor. Ben saatlerdir buradayım. Deminden beri herkesin dili dolanıp duruyor bu stüdyoda. Stüdyoya bağladım. Az önceki kabiliyesizliğim yok bir şey. Ve öyle tabii. <gülüyor> Geçelim mi açık havasından. Hmm. Olağanüstü insan Feryal Kabil de havasına bağladı. O zaman açık radyonun taşınıyor olması iyi bir haber. Belki de gittiğimiz yerde daha beter teklediğimiz bir hava, su vardır. Taşınmaktan yola çıkarak çok kötü bir... Doğru, o da olabilir. Sanırım beni hiç dinlemiyorsunuz. Siz Sen konuşurken... de kulaklık olmadığı için Feryal seni, de yani Feryal konuşurken sen onu duymuyorsun. Ha. Ee, ne diyordun? Taşınmayla ilgili çok gerçekten kötü bir espri geldi. Düşünüp taşınmak diye mi başlıyor? Hayır. Taşıma suyla... ...Tiramisu arasındaki farkı anlatacaktım. Ama sonra vazgeçtim çünkü siz beni dinlemiyorsunuz. Bir sonraki geliyorum. bölümde inşallah. Ee, ben de... ...diyordum ki acaba Açık Radyo'nun... ...en şık... E, ...çalışanını ilan etmenin zamanı geldi mi? Gelmez mi? Sence kim? Ee, ya sonuçlar benim önümde. Bütün ya, halk oylaması... Şimdi... E, ...en... En şık olanı ben gerçekten bilemeyeceğim. Çünkü Açık Radyo birbirinden şık insanlarla dolu. Ama ümit vaat eden, <gülüyor> en iyi çıkış yapan olarak kendime aday göstermek istiyorum. Aday gösterme süreci 3 ay önce tamamlandı biliyorsun. Benim bunlardan niye haberim olmuyor. E blogda hepsi var. Ha Blogu okumak gerekiyor diyorsun. Tabii. Blogumuz zihin okuma aparatıyla da. Teçhiz edildiği için Bütün bloga girenlerin Aslında oylarını da almış sayıldık Anladım Açık Radyo'nun en şıkı olarak Gözde Kazaz seçildi Öyle mi? Evet e, Çok yerinde bir karar olmuş Beni de en rüküş seçmişler e, Burada bir hata olmuş bence Kıvır bakalım Yani seni en rüküş El yazını tanımadım zannediyorsun o binlerce <gülüyor> oydu ama Yok rüküş diyemeyiz Evet Peki. Daha çok uyumsuz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, sıradaki şarkıya geçmek istiyorum ben ağlayarak. Buyurunuz. Sen getirdin, sağ alman seti. Ben zaten Slipknot sevmem. Ee, Slipknot ben de. Çok hani hastası olduğum bir grup değildir. Bunu iki programdır yapıyoruz. Farkındasın değil mi? Ee, ge geçen programda ben bir Living kalır albümü getirmiştim. Baya kötü albüm aslında yani. Ama arada dinlenebilecek. ...bir kırıntı vardı, onu çaldık. Ee, ama zaten programımızın... ...felsefesi de şu değil mi? Ee, böyle... E, ...güzel olmayan bir albümün içinde... ...çok nefis bir parça varsa... ...bulup onu ortaya çıkarıp... ...gün ışığında efendim... E, ...kurutup daha sonra... E, ...tahana gibi çorbası yapıp içmek. <gülüyor> tamam sen şarkıya devam et, ben pişman oldum. Efendim, Not hakkında... ...çok fazla şey söylemeye gerek yok. Zaten söyleyemiyoruz çünkü... Ee, Sevmiyoruz. O... Hayır, çalanların isimleri yok, numaraları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye. <gülüyor> ee, yüzlerini de tanıyamıyoruz, yüzlerinde maske var. Ee, dolayısıyla ne, ne diyeceğimizi işte. bilemiyoruz. Ee, o yüzden hemen parçaya geçelim. Parçanın enerjisi, içindeki de e, çok melodik korusuyla e, beni cezbetti. Ben de o yüzden tuttum, getirdim elinden buralara kadar. Daha da devam etmeyeyim şarkı çalsın değil mi Tam Sleep Not'tan deniyoruz zaman Psychosocial. Nottan Psychosocial dinledik. Nefis değil mi? Ya olağanüstüydü. Sizin bu sert müziklere karşı bir e, tepkisel e, iz düşüm uzamınız var. İçimdeki çocuğu kurumaya çalışan bir kabuk oluşturdum geçen yıllar içerisinde. Anladım. Oldu mu? <gülüyor> Anlıyorum. İtiraz edemeyeceğim bir açıklama getireyim dedim. Aslında ben istesem itiraz ederim de. <gülüyor> Edersin. Şimdi e, bu açık radyo içerisindeki şık rüküş meselesi radyo içinde e, itilafa neden oldu. Aynen öyle e, az önce Mahir Ilgaz'dan mesaj geldi en şık benim nokta noktayı da yazmış bunu da buradan e, ilan etmekte hiçbir sakınca görmüyorum. E, aslında radyonun nasıl yönetildiği konusunda bir takım soru işaretleri de ya bu. Biz gayet demokratik bir oylama yapıyoruz. Radyo çalışanlarının fotoğraflarını bütün binlerce dinleyicimize gönderiyoruz. Oylar alıyoruz. Ondan sonra yayın koordinatörü çıkıp en şık benim nokta diye mesaj atıyor. E, şimdi, Programcı olarak üzerimde biraz baskı hissediyorum açıkçası. Ben buna e, güzel bir karşılık vermek isterim. E, bu arada adam şık ona diyecek bir şey yok. Yani, yani e, dış görünüş tabii ki önemli. Fakat e, birkaç yıl önce kaybettiğimiz çok sevgili arkadaşımız Yaman Afacan'ın e, kitlelere mal olmuş bir sözüyle cevap vermek isterim. Önemli olan Rus güzelliğidir. <gülüyor> Ki Mahir'de hiç yok o. Değil mi? E, peki. O zaman e, bu Dio, yani Roka ile başlayan Dio ile biraz yükselen sonra Slipknot'la ile coşan... E, maceramız... <gülüyor> Sert rock macerasına olabilecek en iyi cevabı vereceğimi düşünüyorum sıradaki şarkıyla. Evet, e, Marki Dersade'den <gülüyor> bir parça getirmişsiniz. Benim yeni tanıştığım bir şahsiyet, Rafael Sadik. E, seveceğini tahmin ediyorum. Bu parçada yanında D Angelo var. Şimdi onlardan dinliyoruz. Be here. me then climb me you should be here yeah. i'm a good man and i work hard on my night job you should be Teasing, teasing. Forget the reasons why my you should love, oh lady, lady. You should see the tricks that I got. Oh, for your mama, oh. especially in yeah, be my lady. Just be lazy and make babies. May Ooh, girl, I wish you. you, you should here. be here. You should be. I don't like You should be here with me, babe. You should be here with me, baby Girl, you know you drive me crazy. Girl, you know you drive me crazy. You should be here with me, babe. You should be here with me, baby I just wanna drive you crazy. I just wanna drive you crazy. Evet Rafael Sadik ve D'Angelo'dan Be Here dinledik. Ee, şimdi kalan vaktimizi iyi değerlendirip programın en başında çalmaya domuzlandığımız ama e, teknik bir aksaklık sebebiyle çalamadığımız Stone Cold Crazy"yi baştan çalalım. ...ve size öyle veda edelim diyoruz. Bu şarkının girişini nasıl olsa dinlediniz diye... ...biraz daha geveze etme, gevezelik etme şansımız var. Bu sırada Tanju ve ben sizlere... ...2012 için yeni yıl dileklerimizi sunacağız. Benim yeni yıl dileğim şu. Bir ricam var aslında bütün dinleyenlerimizden herhalde 62 haftadır söylediğimiz için anlamışsınızdır. Müzik iyi ve kötü müzik olarak ikiye ayrılıyor. Ben dünyada olan e, tatsız her şeyi kötü müziğe bağlıyorum. Sorumlusu o. Do doğru. Kötü müzik üretildiği ve dinlendiği için saçma sapan şeyler oluyor dünyanın her tarafında. O yüzden e, yarından itibaren hadi size bir gün daha veriyorum. Ayın birinden itibaren lütfen kötü müzik dinlemeye bir son verin. Evet budur benim ricam. Ee, ben de katılıyorum çünkü aslında müziği e, oluşturan öğeler hayatı oluşturan öğelerden çok farklı değil. Dolayısıyla hayatı da iyi bir müzik parçası gibi yaşarsak iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Ne olursa olsun kendiniz gibi olun diyorum. Aynen evet. Düzgün şeyler dinleyin kimse ölmesin. Evet. Güzel. Hepinize iyi yıllar görüşmek üzere. İyi yıllar, iyi yıllar, iyi yıllar. No! Bunlar Gürey Oskay, Tanju ve Eren. <gülüyor> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.